Günaydın. Hindistan Tamil Nadu'daki Ayroville ekolojik yerleşimini ziyaretinden dün döndüm ve tekrar sizlerle beraberim. Bu süre zarfında programı yürüten Zeynube Ezgi Kaya'ya teşekkürlerimle başlayalım programımıza ve ilk sırada Kadıköy'den bir kampanya var bugün. Nur Yücel tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan kampanya eski salı pazarı alanı olarak bilinen kuş dilindeki alanın alışveriş merkezine dönüştürmemesi için. Daha fazla yeşil alana sahip olabilecekken insanları tek bir yere sıkıştıracak alışveriş merkezleri istemiyoruz. Temiz hava istiyoruz diyerek yola çıkıyor Nur. Yüzyıl öncesine kadar Kadıköy'ün mesire yeri olan, hemen ortasından geçen derede sandal sefalarının yapıldığı kuş dili çayırı, şimdi yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Daha önce buraya yapmak istediği alışveriş merkezi projesi mahkeme kararıyla iptal edilen İBB'nin,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 alana sabit pazar otopark, lokanta, itfaiye paftası, ne ama çarşı gibi yapıların inşa edileceğini söylüyor. Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Erol Özyurt eski salı pazarına yani kuş dili çeyrine alışveriş merkezi yapılabilmesine izin veren planın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçtiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisini vermiş.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 Alışveriş merkezi olmalı. Çünkü alışveriş merkezi olursa satışlarımız olumsuz etkilenecek ve bu bölgede trafik çok yoğunlaşacak diyor. Bir başka esnaf Ahmet Burçin Koç'ta alışveriş merkezlerindeki büyük mağazaların çevredeki küçük esnafı olumsuz etkileyeceğini, trafiği kilitleyeceğini ve kesin olarak söyleyebilir ve diyor ki yeşil alan olmasını tercih ediyorum. 40 bin metrekarelik alanı ile kuş diye çayırı olası bir felakette de ya da İstanbul depreminde de, Halkın çadır kurabileceği nadir alanlardan biri olarak gösteriliyor. Nur tarafından başlatılan ve Kadıköy'e alışveriş merkezi değil, park istiyoruz diyen kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/kuşdili adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Kamusal Sanat Mirası isimli bir topluluk tarafından başlatılan bir başka kampanya var. Kampanyanın muhatabı İstanbul Bilgi Üniversitesi. Talep ise satışa çıkarılmak üzere olan İsta Santral İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonunun satılmaması. İstanbul'un kültür, sanat ve eğitim platformu olacağı vaadiyle açılan Santral İstanbul, Çağdaş Sanat Müzesi'nin kapatılmasının ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi sanat koleksiyonunu müzayede satışa çıkardı. 2007'de açıldıktan sonra Paris'teki Centre Pompidou, Karsruy'deki ZKM ve Leone'deki MUSAK gibi kurumların sergilerini de ev sahipliği yapan ve Türkiye sanat tarihine dair modern ve ötesi gibi kapsamlı sergiler düzenleyen Centre İstanbul'un Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonunun dağılmasına izin vererek kamu mirasına ihanet ettiğini söylüyor kampanya sahibi topluluk. 17 Şubat 2013'te Sofa Otel'de gerçekleşeceği duyurulan müzayedeyi de düzenleyen Matmi Açıka Mezat aralarında Santral İstanbul'un bulunduğu koleksiyonların kaynağına dair bir açıklamada bulunmazken satışı şu şekilde tanıtıyormuş. 150 adet eserden oluşan ve hemen her sanat disiplinden örnekler taşıyan özel koleksiyonların müzayedesi Türk modern ve çağdaş güzel sanatlarının çok önemli yapıtlarını içermektedir. Türkiye'deki yakın sanat tarihinin önemli bir kesitini barındıran bir üniversite koleksiyonundaki sanat eserlerini özel koleksiyonlara teslim etme kararının etik boyutunu tartışmak gerektiğini söyleyen kampanya sahipleri, Bu koleksiyon kamuya açık bir müzenin hem güvenli hem de emanetçi olacağı hem de üniversite bünyesinde akademik araştırmalara imkan tanıyacağı vaatleri doğrultusunda oluşturuldu. Bahsedilen vaatlerden hiçbirini yerine getirmeyen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin koleksiyonu ikinci el piyasaya çıkarması basit bir satış işleminden ibaret değildir. Aksine Türkiye'nin kamuya ait sanat mirasına yapılan bir saldırı niteliği taşımaktadır diyerek taleplerinin sebeplerini açıklıyor ve destekçilerine sesleniyor. Topluluk Bilgi Üniversitesi yönetimi bu karardan vazgeçinceye kadar kamuoyu oluşturmak suretiyle direneceklerini de ilan ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org taksim Santral İstanbul koleksiyonu adresine gidebilirsiniz. Ömre Ögen tarafından başlatılan bir kampanyanın talebi ise milli piyango hasılatından savunma sanayine para aktarımı yapılmaması. Düzenlenen çekilişler sonucunda elde edilen hasılattan tamamen insan canına kasteden silah üretimine yatırım yapan ve savaş politikalarına destek veren bir sektörün desteklenmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Emre, Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen oyunlara bireysel olarak katılarak aynı zamanda hasılattan pay alan Türkiye'nin tanıtımı, olimpiyat oyunları ve hepsinden önemlisi Çocuk Esirgeme Kurumu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bireysel olarak maddi destek sağlamış olduğunu, fakat silah sanayine ve savaş sektörüne destek vermek istemediğini belirten Emre'nin, kampanyası ise change.org/piango adresinde burada ziyaret edebilirsiniz. Ömer Faruk Yavuz tarafından da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Ömer'in talebi yabancı kökenli olan üniversite kelimesinin yerine öz Türkçe olan evren kent sözcüğünün kullanılması. Önce olması beklentisiyle talebini ODTÜ'ye yönelten Ömer üniversite ismini kaldırıp yerine Orta Doğu Teknik Evren Kenti isminin kullanılabileceğini, böylece Türkçenin yozlaşmaması için bir adım atılabileceğini dile getiriyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise evrenkent adresinde. Bir açıdan eğitimle ilgili olan bir kampanyada Ozan Kurşun tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi ise denizciler için düzenlenen ehliyet yükseltme sınavı için 30 günlük bekleme süresinin kaldırılması. Niye mi? Denizcilerin ehliyet yükseltme sınavına kalınan dersler yüzünden 30 gün beklemek zorunda olduğunu, devamlı sefere gitmek durumunda olan denizciler için çok sorun yarattığını söyleyen Ozan, bu sürenin denizcilerin ülkede kalıp bekleyebilecekleri bir süreye indirilmesini ve maksimum 15 gün olmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi yine change.org.taksim denizehliyeti adresinde burada bulabilirsiniz. Evet, değişim yaratmak için küçük büyük adımlar atılıyor her gün. Değişimin izleyicisi değil parçası olmaksa sizin elinizde. Esenlikler.